Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95'te. ortam Damla Özdeğer ve ben Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Eğitime devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Emre Aleddin Keskin. Alaaddin değil Aleddin. Ama biz onu başka isimle tanıyoruz. Siz de başka isimle tanıyor olabilirsiniz. Evrensel Kamil. Olarak tanıyorsunuz. Hayal gücü merkezinin mucidi ya da hayal gücü merkezinin kolaylaştırıcısı. işte fikir ne denir? Bulucusu diyelim babası ya da annesi demeyelim. Hoş geldin Emir Hoş bulduk. Selamlar. Be. Damla sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün, Bugün katılım konuşacağız. Eğitimde öğrenci katılımı. Evet. Öğrenci katılımı deyince öğrencilerin el kaldırarak öğretmenim öğretmenim diye parmak kaldırarak derse katılmasını anlıyor olabilir pek çoğumuz ama biz onu konuşmayacağız. Neyi konuşacağız damla? Bir biraz çerçeveyi aslında çizelim ve hatırlatalım da istedim. Ee, birkaç haftadır diğer kanda bir eğitim e, üzerine konuşmalar serisi yapıyoruz. E, eğitime erişimi konuştuk, eğitim hakkını konuştuk, e, eğitimde ayrımcılık da konuştuk. Tabi zaten ayrımcılık eğitim hakkı dediğimiz zaman onun çok içinde olan bir kavram. Bugün de artık Emre seninle beraber eğitime erişim meselesinin bir sonraki adımı hadi eriştik diyelim nasıl bir eğitime erişmemiz gerekiyor? Şu anda var olan eriştiğimiz eğitim ne ve aslında bizim nasıl bir eğitim tahayyül etmemiz gerekiyor üzerine konuşalım dedik. Hoş geldin ve nasıl bir eğitim diye hemen topu seni kucağına bırakayım. Hoş bulduk tekrardan Damla çok teşekkür ederim. Ee, şimdi öncelikle bu eğitimde katılım işte denilince hep biz meseleyi aslında tam da dediğin gibi böyle çiçek olmuş çocukların el kaldırarak sıralardan söz hakkı istediği bir şeymiş gibi düşünürüz. Yani tabii bu geçtiğimiz yüzyılın eğitimi olabilir. Böyle bir şey yüzyıl önce çok mantıklıydı ve öğrenme e, stratejileri, e, öğrenme yolları insanların bu şekildeydi. E, ancak bu yüzyılın, yani sadece tabii bu yüzyılın e, çözümlerinden biri değil bu. E, ama bu yüzyılın en büyük handikaplarından biri aslında bizim okullarda e, öğrenme süreci dediğimiz şeyi e, bir türlü e, faydalı, çocuğa faydalı çocukla birlikte, e, bakın burası çok önemli, çocuklar için değil. Çocukla birlikte inşa edememeyiz sürecimiz aslında. O yüzden de e, çocukların, milyonlarca çocuk okullarından mezun olurken e, kendini ait hissetmediği kurumlardan, Kendini e, ve aynı zamanda çevresindeki insanlarla paydaş olamadığı kurumlardan e, bırakıp gidiyormuş gibi hissediyor aslında. Katılım tam da bu noktada, e, aslında çocuk katılımı tam da bu noktada e, aidiyet duygusuyla çok yakından ilişkili. E, çünkü insan biliyorsunuz yani e, katılım göstermediği sürece aidiyet duyamıyor ve aidiyet duymadığı sürece de katılım gösterme süreci çok daha uzun olmaya Başlıyor. Çok daha uzun bir sürece yayılıyor bu. Ve bugünün en büyük sorunlarından biri gerçekten de. Ee... Burada tam şöyle bir soru geliyor aklıma. Çok uzun yıllar önce hatta söyleyeceğim. Bir dergi çalışması yaparken eğitim bağlamını okul şart mı diye kurmuştuk. Okul şart mı ve o zaman şartsa ya da değilse de ne türden bir eğitim ve çocuklarla birlikte kurgulanacak bir eğitim nasıl bir şey olabilir diye soruyorum. Aslında benim bununla ilgili yani ben 12 senedir e, öğretmenim, eğitimciyim. E, Van'dan Diyarbakır'a, Hakkari'den Samsun'a ne bileyim Ağdağ'dan e, Edirne'ye kadar. Türkiye'nin pek çok yerine çocuklarla öğretmenlerle ve eğitimin her türlü paydaşıyla yani idarecilerinden e, velilerine kadar pek çok yapıyla çalıştım. Ve benim aklıma bu soruyu sorduğun andan itibaren aslında şey geliyor. E, yani bütün bu süreci inşa etmek öyle tek bir faydaşın ya da işte tek bir e, e, faydalanacağı şekilde yapmaba, yapmadan oluşacakmış gibi geliyor. Yani biz çocuğu da, eğitimciyi de, yani öğretmenin kolaylaştırıcıyı da, e, idareyi de yani bu işin e, aynı zamanda eğitim öğretim aksamadan devam etmesini sağlayacak kurumlarında, kurumların yöneticilerinde herkesin olduğu bir konsans kurmamız lazım ama ne yazık ki tabi böyle işlemiyor. Yani bu Geçtiğimiz 12 yıl içerisinde yani belki 20 bin, 30 bin çocuğun faydalanacağı, belki daha çok çocuğun faydalanacağı çalışmalar yaptık Hayal Gücü Merkezi'nde. Hem de devlet okulu öğretmeni olarak yani e, gördüğüm ve gözlemlediğim birkaç şey var aslında. Bunlardan bahsetmek isterim. E, bunlardan en önemlisi ben e, belki de her yıl çocuklara tekrar tekrar sorarım ki daha bugün galiba konuştuk. Okulda merak ettiğiniz ne var arkadaşlar diye sordum. Yani Dersine aldığınız konulardan neyi merak ediyorsunuz? Ve açtım e, sınıf defterini. Gerçekten birinci dönemin başından itibaren çocuklara öğretmenlerin yazdığı kazanımları sorarak yani burada ne var sizce, burada neyi e, merak ediyorsunuz, burada hatırladığınız bir şey var mı diye sorarak bayağı yani e, yaklaşık dört ay öncesinden bugüne kadar e, ilerledim ve çocukların hiçbir şey hatırlamadığını gördüm. Ya, ve bunu defalarca yaptım. Yani öyle söyleyebilirim. Defalarca çocuklara şunu sordum. Ders kitaplarınızda merak ettiğiniz ne var? Okulda öğretmenlerinizin kazanım defterine yazdığı, sınıf defteri diyebiliriz. Yani. Kazanım defterine yazdığı kazanımları okudum ve buradan ne, ne merak ediyordunuz, ne öğrendiniz? Bunları defalarca sormuşumdur. Ancak aslında öğretmen de, çocuk da ve doğal olarak çocuğun etrafındaki bakım vereni de ya da idare de ...bu sorunun cevabının bu olmadığını biliyor. Yani çocuğun merak ettiği neredeyse hiçbir şey yok orada. Ya konu olarak var olabilir, evet adı yazabilir... ...ama biz ne yazık ki bütün meseleyi sanki e, bir ihtiyaç... ...bütün yani Ankara'da ya da işte her neyse o müfredat denilen şeyin yazıldığı yerler eskiyse... ...oranın ihtiyaçları neyse sanki Türkiye'deki bütün çocukların ihtiyacı olmuş gibi davranıyoruz aslında... Oysa değil yani net bir şekilde şeyi görüyorsunuz yani e, işin içine merak girmediği sürece, işin içine çocukların becerileri girmediği sürece, işin içine çocuğun eğitim ve öğrenme mekanlarını, ortamlarını, materyallerini kendisi de tasarım sürecine girmediği sürece yarım kaldığını görüyoruz. Yani çünkü çocuğun e, dahil olmadığı bir şey onun olmuyor. Ve eğitim bizim çocuğu, okul özellikle, okul gerekli midir sorusunun cevabı bu bence. Biz eğitimi çocuğun hayatındaki bir sıradan bir parça yapmadan, yani zaten bir şekilde istediği bir şey haline gelmeden üzerine çalıştığımızda, burada bir şey, yani ona zorla da yaptığımızda ne yazık ki yalnızca maruz kaldığı şey oluyor. Ve şu anda e, ben bir lisede öğretmenlik yapıyorum bir diğer taraftan. Yani bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum yani çocuklarla birlikte kurduğumuz. Ama bir diğer taraftan dediğim gibi lisede çalışıyorum ve buradaki e, gözlemlerim çok büyük çoğunluğunun bu çocukların e, gerçekten maruz kalma yaşadıkları. ya yani travmalar yaşadıkları. Çünkü e, başarısızlık hissiyatı, e, yetersizlik hissiyatı, e, özgüven kaybı. Yani bir düşünsenize 6 yaşında e, çok meraklı, çok yaratıcı fikirlere sahip, çok yetenekli, e, o, o, yetenek duyduğu alanları var olarak okula gelen çocuk 18 yaşında giderken aslında yalnızca ve yalnızca e, oradan çıkarken birkaç şey için oradan çıkıyor. Yani işte e, üniversitede başarılı olmak ki bu arada şeyde tartışılır tabii yani üniversitelerin kalitesi de tartışılır ve hangi hedefle, hangi şeyle gideceksin Çocuklara da yaptığım sistem bu. Ancak nasıl bir eğitim derseniz, bir diğer taraftan onu da düşünüyorum, nasıl bir eğitimin cevabı bence e, oldukça basit. Bir kere esnek bir eğitim. Bir kere merakla ilişkili bir eğitim. Çocuğun kendi hayatını, e, e, yani eğitim hayatının daha doğrusu, her alanında karar verici olabildiği, katılımcı olabildiği bir eğitim. Bir okul ya da. E, bu noktada aslında Hayal Gücü Merkezi benim için çok e, şey bir deneyim. Yani Rauf'la e, bu konuda daha önce de epey aspar etmiştik. Ee, hayal gücü merkezi benim Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda e, yaklaşık 3 ay boyunca öğrencilerle birlikte yetişkinleri değmeden okulun içinde yeni bir okul nasıl kurulur sorusuna cevap bulduğum yerin adı hayal gücü merkezi. Çünkü biz bir devlet okulunun e, bodrum katını tamamen çocuklarla 3 ay boyunca hem e, fiziksel olarak hem uygulama alanları olarak hem mekanın kullanım özellikleri olarak her şeyini değiştirdik. Ve nihayetinde hayal gücü merkezi çıktı. Bugün de aslında sadece mekansal bir değişim, tasarım yapmıyoruz. Bu yapmaya devam ettiğimiz şey aynı zamanda buranın sistematiği de ve sistematikte de ne var derseniz çocukların sorular sorduğu, merak ortaklarını bulabildiği, becerilerini kullandığı, beceri ortaklarını bulabildiği, merak ve beceri toplulukları Kurup aslında gerçekten e, yaşadıkları sorunlara çözümler üretebilecekleri hayal güçlerini kullanarak ya da onu şöyle tarif etmek lazım meraklarını becerilerini ve hayallerini güçlerine çevirdikleri bir öğrenme süreci bir okul süreci onlarla birlikte tasarlamamız gerekiyor. Oysa bir bir araya sektör, gir tam. tam, tam sen neden oraya girebiliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beceri tamam e, eğitim terminolojisinde bir yeri var. Ama merak eğitim terminolojisinde aslında çok da yeri olan bir şey değil. Ee, yani müfredatı kurgularken biz çocukların ya da ilgililerin meraklarıyla ilgilenmiyoruz. Onların e, eğitim sonunda çözmelerini istediğimiz bazı problemler var. Ee, i̇şte bu mesleki problem olabilir ya da hayata dair problemler olabilir. Neyse karşılaştıklarında o problemleri çözebilmelerini umuyoruz. Eğitimi de bunun için veriyoruz neyin kimin neyin merak ettiği eğitim müfredatlarının ilgi alanına pek de girmiyor aslında. Evet. E, bunu nasıl e, şey yapıyorsun? Yani e, bir taraftan da bir hayat var. E, hani böyle doğru düzgün bir hayat yaşadığımızı iddia etmiyorum da <gülüyor> çıkıldığında girilecek bir hayat var yani. Evet. O hayata da hazırlıyor ya okul çocuğu. Evet. E, o hazırlık merakla olacak iş mi? Bu ee, söylediğinin üstüne genişleterek soruyu ekleyeyim. Çünkü benim sorum da çok benzer ama başka bir yerden e, genişletecek bu kavramı. E, örgün eğitim dediğimiz sistem zaten e, sisteme tınak içinde eleman yetiştirmek için ve hani çocuk için değil toplum için toplumun tahayyül edilmiş hali için tasarlanmış bir şey. Müfredat dediğimiz şey de öyle ve üzerinde de aynı zamanda bir sürü yani politik çekişmenin de olduğu bir alan. Ee, hmm. Bu ikisi nasıl bütünleşiyor diye soracaktım ki Rauf tam da merak kavramıyla onun ne olduğunu söylemiş oldu. Tabii ama sen şu anda bu burayı, Orta Doğu'yu, Türkiye'yi tarif ediyorsun. Yani bir kuzey ülkesini tarif etmiyorsun. Orada öyle olmuyor işte. Kuzey ülkelerini evet. tarif etmeyi bıraktık. Ben nasıl ikisini <gülüyor> birleştirebiliyorsunuz diye soracaktım. Ya da nasıl bir vizyon var burada diye. Rauf ama merakı da, daha, nasıl koruyorsan <gülüyor> <gülüyor> Ederiniz yine dağıtmıyor. <de> <gülüyor> Pardon, buyurunuz efendim. Yok, ne demek? E, yani şöyle, ya bu iyi bir soru. E, çünkü bizim karşımıza aslında bu yüzyıllardır çıkıyor. Yani bu bugün adım merak, ama dün de işte e, sanat için aynı şeyi söylüyorduk. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ve bugün şunu söyleyebilirim. Yani bundan 25-30 yıl önce, belki 50 yıl önce, işte siz de ilk okuldayken, Resim yapan, işte mandolin çalan çocuklara ya sanatçı olacağına bıdı bıdı yap, doktor ol, öğretmen ol derlerdi. E bugün de bir çocuk merakını söylediğinde ya da merak ettiği konuları araştırmaya başladığında ya en basiti işte bir geçtiğimiz haftaydı galiba. E, bir 9 yaş çocuğuyla bir çalışma yaparken babası şey demiş, yani çocuk uzayı çok merak ediyor. Babası demiş ki evet sen şey ol işte roket mühendis ol falan filan gibi bir şey söylemiş. Çocuk da diyor ki yani ben uzayı çok merak ediyorum ama ben şey olmak istiyorum yani uzaydaki canlıları araştırmak istiyorum. Ya babasıyla bu konuşma esnasında babası da işte tekrar deyince ya o da olur ama sen işte bak mühendis ol uzayda yapılabilecek işte araçları geliştiren ekiplerde çalış. Ya şimdi bu bizim aslında toplumsal olarak aslında meseleye yaklaşımımızı özetliyor bu. Yani günün gerçekliğinde ne olacak? Ben küçük bir örnek vermek istiyorum. E, hayal gücü merkezinde biz sanırım 2017 ya da 2018 yıllarında böyle ben hayal gücü merkezinde çocuklarla bir sürü merak ve beceri toplulukları kurdum. Bunların işte e, mesela bir tanesinin adı Macera Birliği'ydi. Bir tanesinin adı Evrenin Çaylakları'ydı. Çocuklar kurdu bunları. Kendi merak ortaklarını, beceri ortaklarını bulup kurdular. Bunlardan bir tanesinin adı da Turbo Maker'dı. Bu TurboMaker ekibi 3 boyutlu yazıcılara, teknolojiye, tasarıma meraklılardı. Ve bunlar birbirinden habersiz. Bizim orada kullandığımız Yapabilirim Meclisi ve Soru Merak Kütüphanesi metoduyla birbirlerini buldular. Okulun merak haritası ve beceri haritasından bir e, ihtiyaç duydukları becerideki arkadaşlarını buldular. Ve e, bakın 2017 diyorum tahminen yani 5 sene önce bu çocuklar birbirini bulmuşlar. Hatta daha da şeymiş pardon 2018 olmalı. Ee, bu çocuklar birbirini bulmuşlar ve nihayetinde bugün daha bir hafta önce e, aynı çocuklar aynı merakta aynı beceride olan bu çocuklar kopmadan e, Rauf ve Damla geçen hafta yüksek teknoloji şirketi kurdular Alesta isminde yani bu tabi şey e, orayı <gülüyor> söylemiş bulundum Alesta isminde bir e, şey buldular. Bir ee, start bir startup kurdular biliyoruz. Evet. Enerji verimliliği üzerine çalışan, yeşil enerji üzerine çalışan. Bence evet. elektrik e, liderliğin de... adını anmakta sakınca yoktur bence. Ee, yani bunlar bakın 15-16 yaşında kurucusu olan çocuklar bu işin. Ee, hmm. ve bu, bu sebeple aslında merak ne işe yarar sorusunun cevabı tam da bu. Çocuk eğer merakını, becerisini gücüne çevirecek deneyimler geçirmeye başlarsa... Nereden çıktığının da bir önemi kalmıyor. Yani hangi okuldan, hangi şehirden. Yeter ki biz o çocuğun karşılaşacağı deneyimleri doğru bir şekilde, esnek bir şekilde onunla birlikte e, kurgulayalım ve onu dahil edelim. Burada kritik olan nokta zaten öğretmenin becerisi oluyor herhalde. Yani daha doğrusu bu kolaylaştırıcı liderin becerisi oluyor. Çünkü e, son noktada e, senin anlattığın mekanizmayla her türlü müfredatı çocuklara öğretmek mümkün. Hayal edebiliyorum oradan oraya zıplaya zıplaya neler öğretilebileceğini. Biyoloji mi öğretmek istiyorsun? İşte çocuk gelmiş ben uzay canlılarıyla ilgilenmek istiyorum diye. Canlılığı anlat. Bir karınca kolonisini incele uzaylıymış gibi bir örnek olarak koy önüne. Yani çok şey verilebilir. Kısa bir şeylik deneyim, üniversite hocalığı deneyimim var. O yıl kadar oradan yola çıkarak söylüyorum. Yani çağrışımları alıp şeyin lehine e, iş, işlemek istediğiniz konu lehine hadi buradaki terminolojiyle söyleyelim müfredat lehine çevirebilirsiniz çok rahatlıkla. Değil mi? Ya Bir de ayrıca e, şeyi de belirtmekte fayda var. Ruh. Yani biz eğitim dediğimiz zaman çocuğun, hani bu şey mantığı vardır ya bizde, her koyun kendi bacağından asılır mantığı. Yani sınavlarda bireyseldir, her şeyde bireyseldir eğitimde, okulda. Ama aslında eğer yani bu kelimeyi çok sevmiyorum hani böyle kurtulmak, kurtuluş gibi ama eğer böyle çocuğun kendi hayatına dair bir kurtuluş, bir kurgu planı var yani bir nedeni Kaçış planı varsa bile var olduğu şartlardan kaçış planından bahsediyorum. Bunu yapmanın en ama en doğru yollarından biri e, kendisine benzeyen ya da ihtiyaç duyduğu becerideki insanlarla tanışabilmek. Okulların en önemli görevlerinden biri eğitim öğretimden de öte bence çocukların ortaklık kurabileceği beceriler ve merakları sahip insanlarla buluşturmak olmalı. Bu nokta üstünde, ben Müke mükemmel altın, altın bunu... çizelim bunu. Evet, bunu erişime Okul aynı var. zamanda bir sosyal evet. sosyal buluşma noktasıdır evet. Bunun altın evet. çizelim yani. Evet derken onaylamıyorum. Ee, Emre'nin sözü olarak altın çizelim diye tekrar. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet. Peki bu mekanizmayı var olan elimizde var olan bir sistem var. O sistemin dışına da çok çıkamıyoruz ve bir hep de erişim meselesini konuşuyoruz. Ee, pilot deneysel uygulamalar dışında daha geniş çocuk kitelerinin katılımına ve erişimine açmak için neler yapılabilir ve yapılmalı? Bodrum, bodrumlar var. Amerika'da e, büyük teknoloji şirketlerinin hepsi şeylerde kurulmuş ya, garajlarda. Bu okullardaki yaratıcı çalışmalarında tamam Bodrumlar'da yapılıyor Türkiye'de. Evet. Evet aynen öyle. Yani biz Hayal Gücü Merkezi'ni Bodrum'da kurduk gerçekten. Yani e, Bodrumlar orada elinde... duruyorlar ben mekanizma soruyorum şimdi size. <gülüyor> ya şöyle bunu yaygınlaştırmanın en önemli yollarından bir tanesi bir kere şeyden çıkmamız gerekiyor artık. Yani e, bu iş sadece böyle öğretmen eğitimiyle falan olacak bir şey değil. Yani Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı şu, şu an hani beğenirsin beğenmezsin ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenler için hazırladığı o kadar çok hizmet içi eğitimler, o kadar çok eğitim içerikleri var ki. E, ama velakin sorun şu, bu mesele sadece öğretmen eğitimiyle gerçekleşmiyor. Yani üniversite sürecinde de gerçekleşiyor. Aynı zamanda çocuğun kendini kıymetli hissetmesi, değerli hissetmesiyle de çok yakından ilişkili. Ve bu yüzden belki bizim bu mesela işte e, eğitimde e, arayış konferansları vardı hatırlarsınız. Yani o 2023 konferansları da oldu, başka bu bakan geldiğinde şuur da oldu. Ama buralarda hiçbir yerde çocuklar yoktu. Bir kere bu değişimi istiyorsak e, bu böyle çok kısa sürede olacak bir değişim değil bence ve çok önemli bir yatırım. Bu kadar önemli bir yatırım olmasına e, rağmen e, çok kısa sürede sonuç alabileceğimiz bir şey değil. E, ama bizim en kısa sürede bütün bu eğitimle ilgili alınan kararlarda, okulla ilgili alınan kararlarda çocukların gerçekten katılım hakkının, ee, en üst düzeyde kullanabildikleri mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Ve devamında biz şu an mesela Hayal Gücü Merkezi olarak da bir taraftan e, bakanlığa şey öneriyoruz. E, merak ve Beceri Haftası yani okulların ilk haftası devlet okulları ya da işte e, fark etmez yani nerede olduğu, hangi şehirde olduğu bütün devlet okullarına ya da okullarda ilk hafta çocukların meraklarını ve becerilerini ifade edebildikleri ve bunu belki okul kantini Belki e, okulun başka şeylerinde, platformlarında, işte görünür bir yerde olabilecek şekilde e, haritalandırma yapmalarını ve bunu merak ve beceri haftası olarak ilan etmelerinin gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu ne demek? Bunun için tabii ki öğretmenlerin de bir yerde eğitimler e, alması gerekebilir ama yani e, bu şu demek, bir çocuk okula girdiğinde bir merak haritası görmeli ve o sınıfta, kendi sınıfında hangi meraklarda hangi çocuklar var? Hangi becerilerde hangi çocuklar var bunları görebilmeli. Sadece kendi sınıfı değil. Çünkü eğitim okullar üstü ve disiplinler üstü bir meseledir aslında. Ve yaşlar üstü bir meseledir. O yüzden kendi okulunda 5. sınıftaki bir çocukla 8. sınıftaki bir çocuğun merak ve beceri ortaklığı kurup çalışmasını sağlayabilecek e, uygulamalar yapmamız gerekiyor. Belki bunun ilk adımı bizim tam da Hayal Gücü Merkezi'nde yaptığımız gibi önce bu e, iki kavramın ön plana çıkartılması... Ve bununla ilgili gerçekten fiziksel bir alan ayrılması ve çocukların bunlarla ilgilenme zamanlarının onlara verilmesinin, teslim edilmesinden geçiyor. Bir diğer taraftan da biz şu an öğretmen eğitimlerinin tamamında mesela Hayal Gücü Merkezi olarak çocukların eğitimci olarak yer aldığı çalışmalar yapıyoruz. Yani bugün bir çocuk zamanında Hayal Gücü Merkezi'nde zaman geçirmiş çocuklar bunlardan şu an dernek olarak da 32 tane çocuğa burs veriyoruz bir diğer taraftan ve bu çocuklar bu 32 çocuk umarım bu sene bu arada yeni bir şeydeyiz anlaşma aşamasındayız eğer bu aşamada anlaşmayı da sağlarsak bu yıl 100 çocuk Türkiye'nin dört bir tarafında soru merak kütüphaneleri yapabilirim meclisleri küresel hedefler sürdürülebilirlik eğitimleri verecekler hem öğretmenlere hem şeylere başka çocuklara yani bunu öncelikle bir e, diğer taraftan da a, algıyı, paradigmayı birazcık oynamamız lazım. Yani çocuktan da gelebilir bazı şeyler ve bu çocuktan odaklanarak inşa edilebiliri de aktarmamız lazım. Karar vericilere, politika e, kararlarını verenlere. Valla mükemmel diyorum. Sadece e, içerik olarak değil, e, bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bir... E, işte müfredat değil ama yani e, programın içine sokmak, ilk haftayı böyle bir e, etkinlikle başlatmak, orada karşılıklı buluşmayı farklı sınıflarda bile olsa ortak merak ve becerilerdeki çocukların buluşturulmasını sağlamak. Yani bir, me bir mekanizma oluşturmak, kalıcı bir şey. Evet. Sen gittikten evet, sonra evet. da hayal gücü merkezi olsa da olmasa da memlekete faydası dokunacak bir şey. Mükemmel, mükemmel. Tabii bizim evet. e, zaten. Şimdi bu sözlerime son vermeden şeyi söylemek isterim. Yani bizim hedeflerimizden bir tanesi de... E, ...çok büyük bir hamburger markası olmak istemiyoruz biz. Biz Çin restoranı gibi yayılmak istiyoruz. Çünkü merak ve beceri yayılması gereken bir şey. Çocuktan başlayarak üstelik. E, bu noktada da yani ben bütün dinleyicilere tekrar şey söylemek isterim. Yani yetişkinseniz içinizdeki çocuğa seslenin. E, eğer beni dinleyen bir çocuksan... E, Bugünden tezi yok. Merak ettiklerini insanlarla paylaş ve insanlar çünkü senin merak ettiklerinden yola çıkarak seninle iletişim kurmaya başlarlar. Ee, bir diğer taraftan da e eğer bir okulda idareciysen çocuklara alan açmak, Çocuklara e ya da öğretmene de kolaylaştırıcılar, e kolaylaştırıcılara da bu anlamda alan açmak çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E bu uf, mesele çok su kaldırır. Daha çok konuşacağız ama programın sonuna geldik. E ortam damla Özler ve ben Rauf Kürşeman evrensel kamili eee ağırladık e, hayal gücü merkezinden. E, açık radyodaydık diğer kanda 95'te hoşça kalın diyoruz. Bugün programımızı bitirdik. Gelecek hafta sabah günü 16 16.30'da 16 buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.